Musa ile sözleşip, onu huzurumuza kabul ettik. Sonra, on gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin belirlediği müddet, tam kırk gece oldu. Musa, kardeşi Harun'a, Kavmim içinde benim vekilim ol, onları güzelce yönet ve sakın müfsitlerin yoluna uyma, dedi. Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip de, Rabbi ona hitap edince, Ya Rabbi, dedi. Göster bana zatını bakayım sana. Allah Teala şöyle cevap verdi: "Sen beni göremezsin ama şimdi şu dağa bak. Eğer yanında durursa, sen de beni görürsün." Derken Rabbi daha tecelli eder etmez onu unufak ediverdi. Musa da düşüp bayıldı. Kendine gelince dedi ki: "Sübhan'sın ya Rabb'i. Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi